Devam edelim hocam. Boşanmış eşler tekrar evlenebilirler mi? Değil Şimdi Celil Bey, yani bir insan evlendiği zaman, hani biz senin nikahında bulunduk. Yani e, belediye görevlisi <gülüyor> size e, işte e, Şefik Celil Çelik dedi. Efendim işte eşinizin adını söyledi. Bunu eş olarak kabul ediyor musunuz? Siz de evet dediniz. Eşinize sordu. O da evet dedi. O da iki tane şahit vardı. Bir de Yüzlerce değil mi? Hı -hı. Onlarca şahit vardı. Siz bu nikah kıldığınız zaman üç tane aranızda bağ oluşur. Yani sizin üç defa boşu yani iki defa boşanıp dönme hakkınız var. Diyelim ki aradan zaman geçti, eşinizle geçinemediniz. Tamam, ben boşuyorum, boşadım dediniz. Bir bağ gitmiştir. Sonra vazgeçtiniz. Aradan 5 ay geçti. Kız gitti ana sivine sen kaldın kendi evinde araya eşler dostlar girdiler efendim siz de pişman oldunuz iddet müddeti dolduktan sonra yani kadınların boşandığı zaman iddet bekleme, bekleme süreleri var buna iddet deniyor o sürede geçmişti yeniden gidip Talip oluyorsunuz ve yeniden bir nikah kıyıyorsunuz bak birinci boşamadan sonra dönebiliyorsunuz ya. Yani. Eğer ric'i talak yani dönüşü açık seçik boşama yaptıysanız iddet içerisinde. iddet kadının 3 defa adet görünce ya da bekleyecek. O dönem içerisinde yeni bir nikaha ihtiyaç kalmadan dönebilirsiniz. İddet süresi dolarsa bu sefer yeni bir yeniden düğün olacaksınız. Talip olacaksanız yeniden nikah kıyılacak, dönebilirsiniz. Diyelim ki ikinci bir ikinci defa nikah kıyıp evlendiniz. Sonra aradan 2 sene 3 sene geçince bir daha geçineveliniz. Bir daha boşadınız. Sonra aradan bir sene geçti, bir daha pişman oldunuz. Araya işte o girdi, yeniden talip oldunuz, işte kadın tarafı da kabul etti. Yeniden yeni kıyıldınız. Yani ne oldu? Siz iki tane boşama hakkınızı kullanmış oldunuz. Bir tane kaldı. Aradan beş sene geçti, bir daha boşadınız. Bu defa boşadığınız zaman artık geri dönüş şansınız kalmadı. Bağlar tamamen koptu Çünkü 3 bağ vardı. Üçü de gitti. Yani 3 defa boşanma hakkınız vardı. Üçünü de ne yaptınız? Boşadınız. demiştik olduk. Tamam mı? Yani üçüncüsünde eğer irci italaksa geri dönme şansınız var. E, iddet içerisinde döndünüz. Döndünüz veya dönmediyseniz, ...dönmediniz veya aradan iddet süresi de doldu. Yani üçüncü boşamada gerçekleşmiş oldu. Hı hı. Yani iddet süresi içerisinde Rıcı italaksa dönüş şansı olduğu için tamamen sonra erimemiş oluyor. Bu durumda üç e, boşamayı da yaptığınız için artık o e, kadınla boşadığınız kadınla bir daha evlenmeniz mümkün değil. Bir istisnası var bunun. O da şudur. Yani sizin boşadığınız, üç defa boşadığınız kadın bir başkasıyla evlendi. Evlendi. Kocası da ölüverdi. Siz de hala bekar duruyorsunuz, yeniden evlemek isterseniz kadının da iddeti doldu yani Hı -hı. ölümünden sonra iddet bekleyecek, ee, iddeti bekledi, ondan sonra yeniden evlemek isterseniz evlenebilirsiniz. Yani üçüncü boşamadan mi, üçüncü boşamadan sonra kadınla evlenebilmesi için o kadının hileli bir evlilik yapmayacak. Hı -hı. Evet şartı bu değil mi? Tabii hile olmayacak. Tabii bir evlilik yapacağım. Yani evlendi geçinemedi, evlendi evet. ölüverdi. Hı -hı. Sırf seninle bir daha evlenebilmek için yani dördüncü defa nikah kılabilmek için göstermelik birisiyle boşanmak e, üzere e, evlendi. Boşanmak üzere evlensene bu doğru değil. Hı -hı. Geçerli mi? Geçerli değil. Geçerli de değil. Olmaz öyle şey. Hı -hı. Evet. Yani e, dedim ki benim boşanmak üzere yani boşanmak üzere evlenseniz bile e, o, o şart geçerli değildir. Hı -hı. Evet. Yani evle diyelim ki bir kadın. İşte iki gün evli kalmak, sonra da boşanmak üzere şart koştu böyle bir evlilik yaptılar. Efendim zifafa da girdiler. Adam boşamıyorum dedi. Yapacak bir şey yok. Boşamıyor da bilir değil mi? Tabii bu. Tehlikeli işler. Evet. <gülüyor> evet.